...hep birlikte Açık Radyo, daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo'da Bahar Şenliği var 9 gün... 99 saat yayındayız. Biraz önce de duyurduğumuz gibi şimdi bizim bu bir yıla yayılmış o tuhaf taşınma maceramızın konuşulacağı zaman geldi çattı işte. Top sizde Cem Bey. Evet aşağı yukarı herhalde bir yıl olmuştur bu macera. Bu süre zarfında muhtelif mekanlar uygun mekanlar tabii ki. E, ev gibi olmuyor bu hani radyoya bir e, mekan bulmak hakikaten güç yani çünkü çok fazla bağlamı var, e, gereği var dolayısıyla e, biraz zaman almak durumunda oldu e, ama iş somutlandı e, mekan olarak yani geldiği nokta olarak bir yüzde olaraktı e, heyecanlıyız. Evet. E, Heyecanlıyız ee, ama bu heyecanlıyı da aceleye getirmek istemiyoruz bir <gülüyor> taraftan. <gülüyor> <gülüyor> ee, çünkü mekan kurarken en büyük dertlerden bir tanesi buluyor. Bir de işte malum e, yavaş yavaş gitmemiz lazım. cebimizdekine ekonomik kullanmak durumundayız. Öncelikle ee... ben e, şeyi söyleyeyim yani Cem Sorguç burada patron şu anda o. Estağfurullah. <gülüyor> hem program Cem destekçi olarak mimari projeler ve uygulamanın sorumluluğunu e, yürüttü ve... Her şey, o yüzden de bu programda da kimler girecek, kimler evet, çıkacak evet. hepsini o tayin ediyor. Evet. O büyük bir cehetle, eskilerin tadiliyle evet. bunu götürüyor. Kahramanca bir mücadeleyi Cem Açık Radyo adına götürüyor. Evet, e, ya Cem Mimarlık olarak biz yapıyoruz. E, iki arkadaşım var ilerleyen zamanlarla. Onlarda da böyle bir, benim de bilmediğim şeyler olabilir. Onları paylaşmak isteriz. Şimdi... E, aslında bir proje durumu var yani mekanlarda malum elektrik, mekanik, mimari bir noktaya kadar mevcutlarda gene statik ve bunun gibi bir sürü aydınlatma, akustik gibi ki radyo girince bu şeyler çoğalıyor açıkçası, evet. disiplinler çoğalıyor. Biz de özellikle proje desteği veren, açık radyo desteği veren destekçilerimiz de. Bir aradayız şimdi. Evet o çok önemli çünkü bir, biz bir ufak çağrıda da bulunduk. Mektup yazdık destekçilerimize ve dinleyicilerimize. Yani bu konuda bildiğiniz kendi tecrübeleriniz, işiniz gereği ya da tanıdıklarınız varsa bize destek olursanız bu işi el birliğiyle işte o kelimeyi çok sevmemekle beraber imecemsi bir şekilde... Nasıl çok daha kolay, ucuz bir şekilde halledebiliriz hep ortak alan olarak açık radyo. Ve umduğumuzun evet. da üstünde büyük bir destekte de geldi. Onun macerasını birazcık konuşuyoruz. Evet. Evet. Yurda Gül Hanım, ee, bize e, elektrik projesi e, ve onların işte uygulama e, desteği, e, keşif metraj gibi konularda... ...yardımcı olan destekçilerimizden biri... ...hoş geldiniz Yurdugül Hanım... Hoş, hoş, bay Baybekman... ...hoş bulduk... <gülüyor> ...biz kendisini tabi İdarojla... ...oğluyla beraber burada daha önce de... ...konuk etmiştik... ...çok yakından tanıdığımız bir dinleyicimiz... ...teşekkür ederim... ...evet... E, e, ...niye yapıyorsunuz ki siz bu işi... <gülüyor> <gülüyor> ...niye açık Radyo destek oluyoruz... ...var olsun diye... Çünkü bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani ben sizler e, emeğini, e, enerjisini, zamanını, bilgisini bizimle paylaşan insanlar. E, biz de bu paylaşıma katkıda bulunmak için elimizden geleni, bu geliyor elimizden, bunu yapıyoruz. Evet, bu tabii yani bu olmadan da e, radyo da olmaz. Yani evet. Bu senenin sloganlarından kendimize göre... Ortak yayın ülkesinde diye bir laf uydurduk ama öyle yani ortak yayın ancak bu şekilde olabiliyor dinleyicilerle evet. ve bu destekli olabiliyor. Evet. Bu tam aslında Ömer abi destekli radyo programı ya da bu formatın içerisinde bir de pratiğe geçen bir noktası var oldu yani evet, şu evet. süreç. O yüzden de keyifli ve enteresan yani hani bir şey aşama ileride başka evet, bir evet. hale geldi. Düfe düz yani ben de onu onun için böyle bir program muhakkak yapalım dedim. Bu işin içine giren çıkan bütün bu insanlarla destekçilerimizle bunu nasıl yaşadık? Bu hakikaten kooperatif evet. halinde çalışıyoruz. Yani dayanışmanın bir, var. Bir şey var. şey Özlem Hanım mimari grupta evet. bizim açık radyo ya da bizden biz diye bahsedince ben Özlem Hanım'ı ilk başlarda burada program yapıyor zannediyordum. <gülüyor> Ama Değil yani herkes bunu biz olarak görebildiği için açık radyoyu bize ait bir şey olarak gördüğümüz için de bunu yapıyoruz. Ve tabii ki yeni nesillere çocuklarımıza kalsın böyle bir şey. Bir miras bırakalım hep beraber. Evet Özlem Hanım, e, CM Mimarlık'ta Cem'le birlikte çalışıyor ama evet. şimdi bizim şeyde, <gülüyor> binada <Evet>. çakılmış <gülüyor> var. Thanks <ya>. for <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Evet Elektrik kısmı bu ee, hem proje hem şey olarak yürüyoruz <gülüyor> uygulama olarak yürüyoruz ee, halen süren bir şey bu arada hani onu da dipnot olarak belirtmek gerekiyor ee, az bir zamanımız kaldı ama e, şu anda hala biz imalatlarımıza devam ediyoruz yani açık radyo e, bitmeye doğru gidiyor şu aşamada. Evet, eşiniz de değil mi? Evet, yani. aslında eşimle birlikte biz e, firmada aslında ortağız. E, e, eşim elektrikci e, aslında, ben mekanikçiyim ama... Mustafa evet, elektromekanik olarak bütün konuşmamız lazım Ama aslında. yok, mekaniğini üstlenmedik. Evet, evet, Sadece elektriğini evet. üstlendik, üstlendik bu işte. Çünkü e, iş yoğunluğumuz olsun, olsun, konseptimiz daha çok elektrik e, olarak gidiyor bizde. de. E, bu yani... <gülüyor> Evet, yani çok mutluyuz. İderoj gelemedi bugün ama evet, o gezi Turnuva'da növü. E, teşekkür ederiz. E, şeref bekle tabii. E, <gülüyor> o da geçen seneden evet. senelerden diyeyim çok eski bir katılımcı dinleyicimiz bize her girişinde büyük bir e, mutluluk veriyor. Geçen sefer geldiğinde. Biz daha taşınma konuları yeni gündeme gelmişti. Tam o sırada bunu da fark etmişti Şeref Bey ve dedi ki: "Ya ben de az be kadar böyle bir işle meşgulüm ve bana ihtiyacınız olursa haber verin." demişti. Derhal aklımıza Hiç geldi. Hiç kaçırmadık <gülüyor> tabii. Şeref Bey de ve yer malzemesi mi diyoruz? Ne diyoruz? Zemin zemin malzemesi. Buyurun. Evet. Ee, zaten kaçırttırmazdım. Yani <gülüyor> unutsanız da kaçırttırmazdım. Ya da birisi yapsa üstüne tekrar yapardım ee, diyorsunuz. Yapardım. Ya da yaptırtmaz <gülüyor> ben yapardım. <gülüyor> ee, şey var yani benim işim de sonuçta zemin malzemelerinin uygulanması işte halıydı, PVC'ydi di vesaire. Ee, Tabi burada benim bunca yıllık birikimimden kaynaklanan iyi ilişkilerin getirdiği, açık radyo getirdiği bir avantaj oldu. Ben çünkü iki yıla yakındır. ...işi bırakmış vaziyetteyim yani... ...emekli hayatı yaşıyorum... ...ama eksik olmasın... ...işte... E, ...mekanların zeminine kaplanacak bizim PVC dediğimiz... ...kabaca muşamba denilen... ...ama bir takım teknik özellikleri olan şeyi... ithalatını yapan bir firmadan... ...işte Burak diye bir arkadaş... Diyeyim, ...belki marka yanlış olur... E, ...onun desteğiyle yani talep ettiğimde açık radyo adına. Ee, ayrıca o zeminin altyapısını sağlayacak işte şap vesaire konusunda da gene Ali ve Gökhan diye Ankara'dan imalatçı arkadaşlar hiç teklemeden destek oldular. Ee, belki bunu duyuyorlar, dinliyorlarsa başka ufak tefek destekleri de olur. Bir sürü satı Ayıp olmaz. Olacaksa daha da analım. <gülüyor> ee, dolayısıyla şey e, bu bir yana tabi de bu destek kim neyi yapabiliyorsa hakikaten yapılması gereken bir şey. Yani söz konusu açık radyoysa hani komik bir şeysin gerisi teferruattır diye birileri. <gülüyor> Bu konularda en azından. Bu gerekli. Bu çok gerekli. Tabi e, biz bunu paylaşırken başkaları da bizi dinliyor, keyifle dinliyor ve dalmış gitmişlerse 343, 441, 41, 41 kimse unutmasın. Evet, gerçekler. Evet. Zemin Cem malzememiz var, var. O, o, onun, evet. ona evet. ihtiyacımız yok. <gülüyor> Ama ne bileyim yani havalandırmaydı, klimaydı vesaireydi varsa elinde ayağında olanlar eksik etmesinler, cembeyi bulsunlar. Evet Şeref Bey yani şimdi burada hızlı bir rotasyon evet, yapmak öyle. zorundayız aslında fakat yapmadan son bir şey dün Şeref Bey gene buradaydı gördüm ve çok ilginç bir şey anlattı onu evet. da lütfen evet, sizi de bilmiyorsunuz onu yani şimdi benim Almanya'da 40 yıldır sosyolog ve pedagogluk yapan işte bir Münih ile de e, Türk, Münih'teki Türk ailelerin, çocuklarının okuma, eğitim vesaire alışkanlığını kazandıracak bir program yürüten arkadaşım. Bu arkadaşım zaman zaman böyle çok para kazanan bir insan değildir ama parasını biriktirir biriktirir. Sonra da işte gerekli olduğu yerlerde ne bileyim Tayland'daki tsunami'ye de, işte Türkiye'deki Van depremine de. Sosyal işte, sorumluluk. Evet sosyal sorumluluğu ya da bir takım çok uygun gördüğü derneklere falan da yardımlar yapar. Bunu da Almanya'da olduğu için genellikle beni alet ederek yapar. Yani ben burada onun bu işlerini hallederim. Geçenlerde üç günlük önemli bir işi için Türkiye'ye gelmişti. <gülüyor> Balat'a gittik onun onunla gezmeye yani. epidir görmemiş. Ben de görmemiştim. İşte kızı da yanımızdaydı. İşte Balat'ta otururken ya şeref dedi. Yani bir bin liram var. Ben bunu ne yapacağım? Dedim ki en iyi zamanda en doğru şeyi söylüyorsun. Ver dedim bin lirayı. Antejsi günde buraya getirdim tabii parayı. <gülüyor> Dün olan olan bu yani. <gülüyor> çok... hikaye. Yani miçi. İyi ki arkadaşınıza ben de tanışmak istedim. Evet. için <gülüyor> o şu anda uçuyor yani şey Almanya'ya duruyamıyoruz. Yani, <gülüyor> yani hakikaten biz de çok e, etkilendik <gülüyor> doğrusu bu hikayeden. Ayrıca son olarak da şeyi söyleyeyim. E, tam taşındığımız yerinde yerlisi Şerif Bey evet. onu ayrıca konuşuyoruz. Ben iyi bir toplan edeyim onu sonra sizle de konuşuruz. Sağ evet. olun. <gülüyor> Evet, Yurda Gül Hanım ve Şeref Bey teşekkür ederiz. eksik olmayın. Biz de teşekkür ederiz. Şeref Bey'in de seçtiği müziği çalıyoruz ve sizi Uğur... Ne seçtiğinizi söyler misiniz? Exciters. Exciters. Exciters, Be My Tell Him. Tell Him, dinliyoruz. Burada Çok... kızım Ömer Bey'e yakışır diye önerdi. Öyle mi? Öyle yani. <gülüyor> eskilerden bir parça. <gülüyor> tamam, meksadır. Exactly. Çok Evet, teşekkür. 343 41 41 dinlerken telefonu çevirin.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 Bahar Şenliği devam ediyor. Açık Radyo'da Bahar Şenliği var. 9. defa yapıyoruz bunu. 9 gün 99 saat yayındayız ve 1 Nisan akşamına kadar da devam edecek ve dinleyicilerimizden de desteklerini isteyeceğimiz, istemeye devam edeceğimiz bir 9 günlük yayının daha birinci günündeyiz ama... Gayet heyecanlıyız. Bahar şenliği iyi başladı ve şimdi şeyden de devam ediyoruz. Bu taşınma maceramızı konuşmaya devam ediyoruz. Cem tekrar top evet. sende. Ee, şimdi e, aydınlatma ve vitrifiye ve e, ne diyoruz ona? Seramik, seramik diyoruz. Evet. Ona geçiyoruz. Evet Pelin Özgen, Emre Güneş. E, Pelin Özgen sağ olsun bize e, vitrifiye, ıslak mekan malzemeleri. Ee, seramik e, Konusunda destek oldu ee, Niye? Ya destek olarak ya Açık Radyo çok uzun zamandır severek dinlediğim ve Keyifli vakit geçirdiğim için Radyoyla O yüzden benim için destek değil Bence içinde olmak çok da önemli bir şeydi Sen söyler söylemez hemen Tamam hiç evet, sorun değil Evet dedim. çünkü elini ben aradım telefonda. Böyle böyle bir şey var. Açık radyoyu taşıyoruz dedim Ömer abi. Hani e, bi, biraz vitrifiye trifiye ve seremeye. Lafı mı olur dedik. Tak kapattık telefonu. Yani, Konuyu uzatmadık. Evet, bu çok, <gülüyor> yani nedir ne değildir hani tamamen, metraj nedir hiçbir şey Evet yani direkt. direkt. Biraz da doğrusunu isterseniz bil, tamamen bilmiyorduk bu Batılıların Uncharted teritori dedikleri yani henüz haritası çıkarılmamış bir alandı bizim için. Hele bu inşaatlı filan hiç hesabımızda olmadı. Birdenbire işte burası artık bir butik otele dönüştürüyor. Çıkın dediler. Burası yıkılacak filan. Ondan sonra biraz telaşla da kapıldık ama o iş yola bir anlamda girdikten sonra özellikle de sen devreye girdikten sonra şeyi de sorduk destekçilerimizde yani ne hangi ölçüde ne yapılabilir diye ve gerçekten de beklenenin çok ötesinde bir dayanışma ortaya çıktı yani kimi bunun işte Barter dediğimiz yollarla da yapan şeyler firmalar Hı. oldu tamamen böyle bu işin içinde olmak için olanlarda oldu ve beklediğimizin bence ötesine de geçtik çok keyifli oluyor böyle bir şey o zaman bir işe yaradığında yaptığın yaptığın işlerin kusur bu kadar laf salatasının bir işe yaradığında düşünüyorsun yani. Evet, en azından bir yer yapmak konusunda avantajı varmış yani. Evet, <gülüyor> varmış. Yenilenmek güzel bir şey bence. Evet. En azından açık radyoda yepyeni bir yerde evet. çok güzel başlangıç olur diye düşünüyorum. Evet, tam bir tabula raza fırsatı da tamam. veriyor evet. insana. beyaz bir sayfa açma fırsatı veriyor ve bağları da derinleştirmeye de yol açıyor. İşte belki şeyimiz olmayacak yeni yerde. Bu koridor biraz daha dar olacak galiba. Evet. Ama onun yerine de bir avlumuz oluyor ki bu da... Artık orada şey değişiyor, evet. Nosyon <gülüyor> değişiyor, no değişiyor, evet. Ee, Emre, Emre Güneş. Ee, Merhaba. Hoş geldin hoş Emre. Hoş geldin ee, Emre. de bizi aydınlatma konusunda yardımcı oluyor ama Emre'nin spesifik bir şeyi var. Hem aydınlatma ile ilgili uluslararası bir derginin buradaki editörü, onu çıkartıyor. Ee, bir taraftan da bize, e, yanlış bir şey söylüyorsam e, müdahale evet. et. Ee, bu aydınlatma danışmanlığı konusunda yani direkt danışmanlık değil ama danışmanlık etrafındaki danışmanlıkla ve a, e, destek oluyor işte aydınlatma <gülüyor> ile de ilgili bize destek oluyor. Kendisi daha iyi anlattı. Ee, ben onun yanılfını alıyorsam edi, ben. editörlük yani. de var galiba değil mi bir evet, dergi editörlüğü evet. PLD Türkiye, PLD ee, Türkiye evet. dergisinin mimari aydınlatma ve tasarım dergisi. Evet. Şöyle kısaca anlatayım. PL Türkiye diye bir dergi çıkarıyoruz mimari aydınlatma tasarım üzerine. Ve işte iki hafta önce zamansız diye bir e, buçak e, aracılığıyla katıldığım bir program olmuştu. Evet Eraslan'da. Evet Eraslan'la beraber. E, o da o e, program sonrasında Özlem bizi dinlemiş. CME Mimarlık'tan ve e, hani aydınlatma ile ilgili yardımcı olabilir mi acaba diye Eraslan'a dönmüş. Eraslan da beni aradığında hani, durumu anlattı ve esasında yakında çözülecek bir problem olduğunu söyledi. E, elimden geldiğini yapacağımı söyledim. Şöyle bir şey açık söylemem lazım. Henüz daha bir şey yapmadım. Yani şu anlamda. <gülüyor> e, bir aydınlatma tasarımı değilim ama işte gelen bir listeyi bir kontrol edip hani olup olmayacağıyla ilgili bir fikir yürüttükten sonra... E, ...halihazırda aydınlatma tasarımı olan ve arkadaşım olan Korhan Şişman bu konuda destek olabileceğini söyledi. Ve CM Mimarlık'la beraber bu aydınlatma ile ilgili e, armatürlerin spesifikasyonu ve listesinin oluşturulmasını çözdüler şu anda şu noktadan itibaren de o listenin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Daha henüz misyonumu tamamlamadım. Evet, yani. Ama yani bu açık canlı yayındaki bu itiraftan sonra artık ilk kaçışı kalmadı. Tamam. Kendi ağzına bağlamış evet. durumdasın yani. Değil mi? Evet Yok, evet evet. Açıkçası çözüleceğine inanıyorum yani. Sektörden bu anlamda destek alabileceğimize yüzde yüz inanıyorum. İnşallah onlar da beni duyuyordur. Evet. <gülüyor> Belki de onlar arıyorlardır. Arıyor benim, ayrıca şey hikayesi de çok koş tabii bir radyocu bizim taraftan bakınca Özlem'in radyoda bir programı Onu dinleyip evet, onun evet. üzerine atlamaz. yani ideali bu yani hakikaten tam düşündüğümüz böyle bir şeydi ve oluyor işte evet. gördüğünüz gibi bunlar ve hiçbiri senaryo değil yalan değil, değil, yani. değil her şey, evet. Özlem çünkü beni aradı dedi ki radyoda ben dinledim bir de mail yazışmış galiba Özlem sizinle evet ondan sonra e, Emre'nin ismini ya Emre'yi ben biliyorum dedim e, Emre Güneşi ondan sonra bizim anlıyoruz hani dolaylı o başka emre mi? A, Tabii tabii aynı emre. <gülüyor> hayır ben öyle <gülüyor> düşündüm bu o Emre mi bu o Emre mi yani, Aa, Evet. <gülüyor> dedim emre Güneşi e, bu arada tabii e, Koran'ı da e, almamız lazım Emre bahsetti sağ olsun e, biz yani e, Koran şişman bu hı. burada değil şu yok, anda, şu anda, anda yok. gelemedi gelemedi evet. Ama çözüldü yani. Çözüldü, çözüldü. <gülüyor> çözüldü. Yok yok ben gördüm. Çözüldü. Yukarıdakiler <gülüyor> <ben> <gülüyor> duyuyor musun? Teorik olarak Neler çözüldü. Duyuyor musun? Çözülmüş. <gülüyor> Elimizde paftalarımız var, bütün analizlerimiz var, her şeyimiz var. Bu sayılarımız. Valla bu da hani şimdi çok anti parantez bir şey soracağım ama güzel bir şey yani. Açık Radyo'nun hani çok bizim derginin misyonuyla ilgili bir aydınlatma tasarımı danışmanlığında yeni bir binada olması ve inşallah onun da etkilerini görmeniz benim için de çok anlamlı yani. Ee, evet, evet yani harika simbiosis benzer bir olay bu. Zaten evet. karşılıklı e, yükseltici bir şey oluyor. Zaten hep böyle baktık. Şimdi bu yeni işte biraz önce e, Süperli'nin de söylediği gibi bayağı e, yeni bir sayfa açmanın bahar şeyiyle beraber heyecanı da Devam ediyor. Biz yüzde 99'uz yüzde karşı okupay hareketini size birer tane de sticker, hemen sticker, evet. hediye edeyim Çok burada. Teşekkürler. <gülüyor> Çok sağ olun. Evet, 343 41 41 0212 alan koduyla e, Açık Radyo'nun yeni mekan macerasını sürecini konuşuyoruz burada. E, Pelin Özgen ve Emre Güneş şu anki konuğumuz idi. E, ne çalıyoruz bir bir. Oy vavoy. Çok Pelin mi? Sen, evet. Ha, şahane. Ya, müzik konularını <gülüyor> halledin. <gülüyor> ben eski müzikleriyle <gülüyor> idare edeyim dünyanın. Peki çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz ya, size bu imkanı verdiğiniz için. Teşekkürler. Evet Açık Radyo'dasınız. 94.9 ve Açık Radyo'nun Bahar Şenliği devam ediyor. Açık Radyo'da Bahar Şenliği var. Ve aynı konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bu bizim meşhur taşınma hikayemiz. Ayrıca da ilginç bir şey daha var. Buradan da ilk kez belki açıklamak biz de dün öğrendik. Ama buradan açıklamak iyi olabilir. Bu taşınma hikayesini bir senaryo gibi bir... Siyah beyaz fotoğraf sergisine dönüşecek 6 aylık bir projede başladı. Çekimler, koniler filan. Hem mi? Burayı, buranın taşınmasını... Beysun mu? Yok değil. değil. Bir arkadaşımız Betül Aha. yeni Çok güzel. geldi. Dün projeyi sundu gözlerimiz büyüdü 4 sayfalık filan. Sonunda da Galata Fotoğrafhanesinde bir sergiye dönüşecek. Sonra da bütün telif hakları bize ait olmak üzere istediğimiz gibi kullanabileceğiz. Çok Haberiniz asıcaksın. olsun birazdan Çok size sans. gelecek ha. yani. Şey. Süper süper duvarlar azacak bir şeyler çıktı. Bu. Tabii tabii. <gülüyor> kaca Duvar var, var. mı? <gülüyor> Neyse arkadaşlar. <gülüyor> <tam var. gülüyor> evet bu, e, bu, CM Mimarlık, ee, Özlem. Merhaba. Tolga. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, Tolga Yağlı zaten hani 10 e, yıldır bilir radyo. Tanıyor. Dinleyenler. <gülüyor> Sen de tanıyorsun. <gülüyor> Özlem Yılmaz da. Ee, evet biz aslında üç mimar e, bu e, mekanın biraz e, işte altın üstüne getiriyoruz diyelim. Yap, yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> evet. Altına getirdik şimdi üstüne, üstüne getirdik. <gülüyor> Özlem zaten oranın bir artık uzantısı. Evet, evet. Muhtarı Aynen, diyorlar öyle. bana. Muhtarı evet. <gülüyor> evet. Hatta, <gülüyor> Hatta bir teyze. nesnesi halini <gülüyor> evet. yani. aldım. Evet bütün Ama yaşıyorum şey, yavaş yavaş. Evet <gülüyor> bizim ofisten geçti oraya ne kadar oldu Özlem? Bir ay oldu. Bir aydır galiba. Özlem orada yatıp kalkıyor. Ofiste özlüyor musun? Ondan sonra özlüyoruz <gülüyor> bazen sorun. hakikaten. <gülüyor> ben de merak etmiştim. <gülüyor> Özlem'in sesi duyulur çünkü ofiste. <gülüyor> Telefonda konuşurken falan bir eksiklik hissediyoruz yani. <gülüyor> E ee, fakat o tabii o geçtikten sonra özden bir tarafta mahallenin mimarı yani muhtar değil evet. mimarı olmaya <gülüyor> evet. başladı. Çünkü yan tarafta bir kahyane el değiştirdi. <gülüyor> onun tadilatı oldu. Ee, ben fark etmedim dün mü evvelsi gün söyledi ya bütün projeyi bana sordular dedi. <gülüyor> de, yani o arada onu yapmış bir evet. de yani oradaki. <gülüyor> Mimarlık hizmetleri veriyoruz. <gülüyor> Toparladı <de Bilal>. genel <gülüyor> olarak. Açık radyonun halkla ilişkileri e, çevreye. Ha, Fakat tabii. onlar da her şeyi Toplular bize soruyorlar. Yani muhtemelen işte bir mekanın çevreyi etkisi e, oradaki hem e, mekansal etkisi hem de kullanıcı etkisinin dönüştüğünü de aslında orada yavaş yavaş da şahit oluyoruz. Vardı tabii bir sürü. E, e, doner depo e, bir takım da sergi alanları şunlar bunlar ama bir anda oradaki işte pideci kahvehane şu bu böyle bir berber berber evet e, Topane'de bir de şöyle bir şey var bir küçük çalışma yapıyorlar depo İstanbul çalışanları e, orada biraz bizim Atalay'la benim sürekli bulunmamla da biraz şekillendi bu konu bir program sundular hatta yani Açık Radyo'ya yapacaklar onu ee, şöyle başladılar ilk ayağa Şimdi ilk kayıtlarını ben getirdim ee, civardaki esnafa e, hem Tophane ile ilgili işte böyle oral history dedikleri türden sözlü tarih geçmişte Tophane nasıldı siz nasıl hatırlarsınız soruları soruyorlar hem de Açık Radyo'yu tanıyor musunuz e, açık Radyo e, dinlediniz mi? Sizce Açık Radyo ne ifade ediyor? Öyle bir evet. proje bak bu da, bunu evet. da ben ilk defa evet. duyuyorum. Yani evet. bu, bu programda şu son beş dakika içinde iki yeni sürpriz açıklamam. Değil mi? Daha evet, evet. var abi evet. Özlemi Gelecek. oraya çünkü hani şey, olsun özlemi şeyi de var tabii. Yani bu işte belgeselde meraklı. Sen bu ses kayıtlarında da meraklı. Düşünün, düşünün. herhalde en insan bir şey bunu oraya önderim o hemhal olur durumlar. <gülüyor> bir casus. Orada yani, yani. da bir, kendi kendine projeler de geliştiriyor <gülüyor> ayrıca yani. Açıkçası <gülüyor> casusu özel. Kendi evet. kendine geliştiriyor. Bizim de desteğe <gülüyor> ihtiyacımız var evet, aslında. Ben kendi telefon numaramı <gülüyor> <gülüyor> Verelim 0212 343 41 41'i arayın lütfen <gülüyor> <gülüyor> ve destek olun. Evet, evet. peki Tolga ne yapıyor? Tolga zaten işte koordinasyon, ofis ve kontrol tarafındayız. Evet. Yani bu bir sac ayağı aslında düşünün bizim radyonun. İşte ben Tolga ve Özlem'den oluşan bir sac ayağı. Hani tatbikat, evet. bunun koordinasyonu, teminleri, bir takım uygulama projeleri gibi ee, evet. bir takım şeyleri haldır, üçümüz hıldır. altından geliyor haldır olur geliyoruz evet. Evet. yani bayağı da aslında bu son <gülüyor> e, depo tütin deposun ekbinası olmadan önce de bazı yerlerde epey dolandık burası olur mu hmm. ol, nasıl olur doğru i̇şte, karar verdik galiba evet, evet. ben de, çok öyle çok ilk gördüğüm zaman ben tamam burası hmm. yani, tamam hmm. hakikaten Tabi orada işte şeyler var. işte anten şu bu yönle ilgili bir takım her zaman şeyler var. Evet, o yüzden o de istediğiniz gibi. Yani, evet, burada tabii vardı. özellikle de Yit tekmekçi Yönetim Kurulu hmm. üyemiz. Onun büyük şey, iteklemesiyle, itmesiyle bizi nihayet bu Sağ doğru olsun. karara şey yapabildik onu da analım burada. Bir de tabi Osman, Osman Kavala, Kavala. oranın evet. sahibi bizi. Evet. Bizim yeni ev sahibimiz olacak. O da e, onu ayrıca bir programa bunun dışında bir programı evet. da çağırdık Uf, ev sahibiyle çağır. ilişkilerimizi iyi tutmamız tut. <gülüyor> <gülüyor> gerektiğini <gülüyor> düşünüyoruz. O cuma günü önümüzdeki cuma günü gelecek yani işleri dolayısıyla aslında daha önce gelemedi. Ee, bir de tabii burada görünmeyen bazı şeyler var. Bu dinleyicilere, destekçilere uzun boylu anlattık biz işte. Birçok ihtiyacımız olacak ve bu kolay işler değil bu inşaat işleri filan. Öğreniyoruz dedik yani Cemlerin, Cem Tolga, Özlemüş'ün ve diğerlerinin çok katkısı var ama gene de bize destek olun filan diye ve mesela böyle bazı destekçilerden de İlginç şeyler çıktı. Bir, bir kısmını konuştuk ama mesela haşere kontrolü. Konuştum. O çok enteresan. O bizim e, kitabımıza da yeni girdi aslında. Yani hani biliriz hep birileri girer. Hani böyle yeme içme yaptığımız zaman evet. büyük bir hacimse e, bir haşere kontrolüsü girer ama proje aşamasında genelde girmez o. Yani hani. E, evet, onu ya, önemsen. Ya da başkalar yani güvenlikçiler var bilmem onlar yaparlar. Bizim de çok hani haberimiz olmaz evet. aslında. Yani o durumlardan. Fakat burada direkt müdahale olunca. Doktor ee, Gonca Ataç dinleyicimiz... Enteresan oldu, çok iyi oldu. Destekçimiz evet, duruma vaziyet etti. Çok ihtiyaç olacağını tahmin evet. ediyoruz değil mi? Evet, evet galiba <gülüyor> öyle. O kahve kapanınca kötü oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama orayı <gülüyor> temizlediler. <gülüyor> <gülüyor> o kahvenin altındaki çöpleri temizlediler belki artık. Evet, ama yani konusunda. bu mesela... Bu da son derece hoş bir duygu veriyor insan. Yani bu pek... Söylemesi bile tuhaf gelecek ama diyor Gonca Hanım. Hı. Yani... Bu da çok önemlidir diyor. Evet, evet. Benim elimden gelen de budur. Destek evet. olmak isterim diyor. Tapat onu size Hı. hemen yönlendiriyoruz tabii. Böyle hoşluklar var. Mesela Kemal Yazgan destekçilerimizden baba mesleğini oğluna devredip o aslında İmroz'a yerleşmiş Hı. durumda bir destekçimiz. Hı. Oradan dinliyor bizi. O da tabela yazımında çalışıyor ve oğluna söylemiş bu açık radyonun yeni bir mekânının bütün tabelalarını yapacaksın değil mi diye o da çaresiz <gülüyor> peki baba <değil> <gülüyor> demiş böyle durumlarımız var Argunyum Deprem programımızda da şeyde altın saatlerde mimari olarak bize katkıda bulundu. Evet, Mina'yı gezdi. Evet. Özellikle Afet'le evet, evet. meseleleri açısından. Evet, özellikle e, yapının taşıyıcı sistemiyle ilgili bize evet. şey yaptığı destek var. İçimizi evet. rahatlattı. Ama çok hayatın en, önemli, en önemlisi. Önemli. En önemlisi evet. yani Ve bir de last but not least diyelim hmm. e, Ali Rıza Tiryaki'nin hmm. yani Testi Kırılmadan programının yapımcısı o yani bütün bu işte akustik meselelerinde izocam ve en önemlisi de iş güvenliği sağlık meselelerinin gündeme gelmesine yol açtı. Şimdi Alırza Bey'in çok önemli katkısıyla açık radyonun hiçbir çaba harcamadan bir de kitabı var biliyorsunuz. Hı hı. Testi kırılmadan programın adıyla programın deşifre edilmiş halleri iş sağlığı ve iş güvenliğinde önleyici yaklaşım Çiğdem Vatansever'in editörlüğünde bu kitap basıldı ve Türkiye'de ilk defa yapılan uluslararası çalışma örgütünün devasa, 80 küsur milletin katıldığı Uluslararası toplantıda yetişti bu kitap ve Açık Radyo'nun bayrağı bu kitap üzerinden dalgalandı. Yani iş güvenliğiyle pek fazla uğraşan radyo ya da televizyon <gülüyor> ya da gazete <gülüyor> yok galiba. Şu anda çok gündemde. Ya iki gün önce hatta bir mülakat verdim ben iş güvenliğiyle. Evet. Yani ee, o yüzden şu sıralar çok gündemde. Olağanüstü kazalar ve evet. evet. hastalıklardan evet. kırılıyoruz zaten. Bu senelerce yaptı Aciza Bey ee, bu programı. Yani burada da tabii hiç insanların üstünde durmadığı şeyler, konular çıkıyor işte. Taş yünü, karsinojen hmm. midir, değil midir? Bunları da evet. bakmak ve şey yapmak durumunda kaldık. Ayrıca da radyo için son derece önemli olan bir akustik Çok. meselesini de Ortadoğudan Orada bir kişi daha var. Ee, onu, onu da hmm. unutmamak gerek. Ee, Ali Bey'in aracılığıyla e, bizi ekibi... ...destek veren biri... ...Profesör Doktor Mehmet Çalışkan... Çalışkan evet. ...Bize e, Ankara'da... ...Kendisi Otdü'de profesör... E, ...Ankara'dan destek veriyor e-mail yoluyla... E, ...stüdyolarının... E, ...yapımı detayları ile ilgili... ...Evet yani... ...gerçek anlamda bir... Evet. ...işbirliği ve... ...koordinasyon... Ko ...kooperasyon... imece falan yani. oldu yani... Daha, ...daha da destek vermeyen varsa hayır demek istemeyiz... Tabii ...hiç yani. hayır evet. demeyiz... <gülüyor> Birkaç isim daha anayım mı ondan sonra? Lütfen. Yetiş, e, Kutay, Yalçın daha var. E, Kutay Yalçın da var. Kutay Yalçın dağ, Kutay Bey de e, yetişemedi galiba değil mi? Evet yetişemedi programı. E, Bugün kendisi Bizim ama... evet böyle bir üst kabuk malzememizle ilgili e, iyi de bir malzemedir. Onunla ilgili destek verdi, e, veriyor. E, Gülnür Şirin çok eskiden beri ben biliyorum kurulduğundan beri radyonun takipçilerinden. ...dinleyicilerinden biridir... Evet. Ee, ...o bize... E, yani ...küçük mutfak... Küçük ...ve mutfak onun... E, ...tertibatları, dolapları... <gülüyor> ...benzeri şeyleriyle ilgili destek veriyor... ...firması altında... E, ...bir büyük firma altında... ...gene isim e, söyleyemiyoruz... E, ...sağ olsun... ...o aslında gelmek istiyordu... ...ben aradım Gülnür'ü... ...dedik ya çok gelmek istiyorum Gelecekti, ama... evet. E, e, ...fakat bir taraftan da o kadar... Ya çok elim ayağıma dolanır ee, Ömer Madre'nin karşısında. Çok utanırım şey yaparım dedim. Evet, Biraz ondan, dedi. ondan çekindi. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın dedim ben de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru, iyi ki gelmemiş. Evet, bu destekçilerimizi de anmak istedim. Ee, Sertur Bey, andık zaten galiba. Evet, yani ee, müthiş bir... E, e, hakikaten küçük, irili, ufaklı çabalarla müthiş bir... Evet işbirliği ve dayanışma örneği de oldu bu vesileyle yani işte eskilerin biz eskilerin kahır yüzünden lütuf dedikleri bu yer değiştirmek zahmetli insanda kurulduğumuz günden beri de belki binadan çok memnun değildik ama yeri iyiydi ve çok merkez işte gelip gidenlerin artık çok alışmış ayağının alışmanın ötesinde bir şey kesbetmiş bir yerden ayrılmak zor oluyordu ama bunun bu ayrılmanın çok olumlu bir şeye dönüştüğünü evet. de görmekteyiz. Evet. Yani destekçiler de dinleyiciler de desteklerini çok artırdılar bizim böyle bir darda kaldığımızı söyleyince. Yani lütfen daha fazla yapın dedik. İki katına evet. çıkarın ve iki katına çıkmadı ama bayağı yükseldi. Manki Şimdi, evet. Evet. Şimdi evet. onu düşürmemeleri için burada tekrar yayın yapıyoruz değil mi sevgili dinleyiciler evet. ve <gülüyor> destekçiler? 343, 41, 41. <gülüyor> Desteklerinizi eksik etmeyin. Evet yani maceramız bu aslında. Evet böyle. Ayrılmasız güç olacak buradan. Hilmi Tezgör geçen gün konuşuyorduk. Hani e, 16 senedir buraya ben gelip gidiyorum. E, öyle bir evim olmadı benim 16 sene gidip geldiğim. <gülüyor> yani 44 yaşındayım. 16 senedir benim geldiğim bir evim olmadı. Ama bundan ee... sonra artık... <gülüyor> bir daha değiştirmeyeceğimizi <gülüyor> ümit ediyoruz. Yani Osmanlı da gelince söyleyeceğim ben. Kavala, kavala gelince buradan bir da şeyler götürmek var. lazım tabii. Evet evet, evet. alacağız yani mermer eğer izin verirlerse şu e, tuvaletteki siyah mermerler ya da kapı diyordu Atalar galiba. Evet şu, o, de, bir Ama yani. şu pencereyi <gülüyor> göstereceğim. <gülüyor> evet <Üzindeki> evet <gülüyor> evet. Çerçeği evet, evet. Onu Onlar, evet. O, o bizim zaten evet. stekler ile beraber. Yeni binada yeni. Karakterini oluşturana kadar artık <gülüyor> <gülüyor> bunlarla eski binayı hatırlayarak. Hoşçakalın. Teşekkür evet, Teşekkür ederiz. Teşekkür ne ediyoruz. Ederiz. çalıyoruz? Fethi Smith Hı. Gloria. Hı. Ve o zaman çok teşekkürler hepinize açık radyo olarak ve son bir kez de e, telefon numaramızı söyleyelim. Söyleyeyim. Ve desteklerinizi tekrar bekliyoruz. 343-4145.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 Beware Party Ah, just get bored And you know, you got to win. Açık radyo 94 9 burası.